Görmüyor musunuz şu arıyı, dağlarda ve ağaçlarda evler edinip renk renk çiçeklerden azık topluyor ve topladıklarından küçücük karnında sizin için şifalı bal üretiyor. Gözünüzün önünde biten hurma ağaçlarının meyvelerini yiyor, aynı zamanda yine meyvelerinden ve üzümlerden şıralar ve güzel güzel rızıklar elde ediyorsunuz. Hayvanların yününden, etinden, kılından, derisinden, sütünden yararlanıyor. Dağlar size barınak, ağaçlar gölge veriyor. Giyindiğiniz giysiler sayesinde soğuktan ve sıcaktan korunuyor ve aynı zamanda süsleniyorsunuz da. Yollar var yürüdüğünüz, uzak illere yüklerinizi taşıdığınız. Üstünüzde yıldızlar var, size yönünüzü gösteriyor. Tüm bunları yaratan ve her türlü nimeti size veren yalnızca bir Allah var. Yağmuru durduramıyor, şimşeklere engel olamıyor, sel baskınlarına, depremlere söz geçiremiyor, ölüme çare bulamıyor, azgın dalgalar çevrenizi sardığında yalnızca O'na sığınıyor, başınıza bir bela geldiğinde yalnızca O'ndan yardım bekliyor, güneşe, Aya, yıldızlara, rüzgara, fırtınaya bir şey diyemiyor. Kısaca hükmünüz pek az şeye geçiyor. Gücünüz, bilginiz, kavrayışınız, görüşünüz sınırlı. Aklınız ancak belli noktalara kadar uzanabiliyor. Gözünüz görmesine izin verileni görüyor. Kulağınız kapasitesi ölçüsünde duyuyor. Elleriniz gücü oranında kaldırıyor ve ayaklarınız yoruluncaya kadar yürüyebiliyor. Bütün bunlara rağmen Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Çeşit çeşit tanrıların, yalnızca kendinizin ve babalarınızın adlandırdığı sahte tanrıların hiçbir gücü olmayan, kendilerini bile koruyamayan, Allah'ın sıfatlarından hiçbirine sahip olmayan uydurma ilahların kulu oluyorsunuz. Allah'tan başkalarından umuyor, Allah'tan başkalarından korkuyor, Allah'ın yarattıklarını Allah'a eş tutuyor, onları Allah'ı sever gibi seviyorsunuz. Gücünüze bakmadan Rableşmeye kalkıyor, tüm diğer yarattıkları gibi sizin de hayatınızı kuşatan nizamı vaz eden Allah'ı bırakıp, zorbaları, inatçı kafirleri, bir takım zengin ve güçlü sanılan kişileri yalnızca hevasına uyup, yalnızca zanla hükmeden, Yalancı müsrifleri Rableştiriyor, Allah'ı bırakıp kendi yanlarından hükümler düzenlerin, Allah'ın çizdiği haram helal sınırlarını değiştirenlerin ve yeryüzünde fitne çıkaranların, insanları bölük pörçük edenlerin, zalimlerin ve aşırı nankör, isyankar tagutların önünde eğiliyor ve Rab diye onlara itaat ediyorsunuz. Aklınız yok mudur? Hiç düşünmez misiniz? Duygularınızı mı yitirdiniz? Allah mı iyi? Yoksa ortak koştuklarınız? mı? Yeri gökleri yaratan ve suyu indiren mi? Yeri yaşamaya elverişli kılan mı? Dua ettiğinizde karşılık veren, sıkıntınızı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Karanın ve denizin karanlıklarında size yol bulduran mı? Önce yaratan, yaratmayı tekrar edecek olan ve sizi rızıklandıran, siz hala Allah'tan başka ilahlar ve Rab'ler mi edinirsiniz? Allah kıyamete kadar geceyi uzatsa, size gündüzü kim getirir? Gündüzü uzatsa geceyi kim getirir? Gökte olanın sizi sarsıldıkça sarsıldığında yere batırmayacağından emin mi oldunuz? Gökte olanın üzerinize taş yağdıran fırtınalar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Üzerlerinizde kanat çırpan kuşları görmüyor musunuz? Onları Allah'tan başka kim tutuyor? Ekinleri bitiren kim? Suyu indiren kim? Ateşin ağacını yaratan kim? Siz mi, Allah mı? Hani siz bir gemiye binersiniz, güzel bir rüzgarla giderken sevinirsiniz. Bir de aniden bir fırtına çıkıverir de, dalgalar her yandan çevrenizi sarınca nasıl da tek bir Allah'a yönelir ve ihlasla O'nun dinine sarılırsınız. Böyleyken fırtınadan kurtulunca hemen yeryüzünde bozgunculuk yapmaya kalkarsınız öyle mi? kafa çatlatırcasına tebliğ. Şirki olanca çirkefliyle ortaya koyan, müşrikleri kendi mantıkları içinde reddedemeyecekleri delillerle yakalayan bir tebliğ. Müşriklerin ileri gelenleri, Mekke'nin en ahlaksızlarıydı. Her istediklerini yaparlar, hiçbir kötülükten kaçınmazlar ve kendilerini herkesin üstünde görürlerdi. Hazreti Resul, Kur'an'ın diliyle bunların ahlaksızlıklarını açıkça yüzlerine çarpıyordu. Siz de, taptıklarınız da birer cehennem odunuzunuz, diye haykırıyor. Ebu Leheb'in eli kurusun ve kurudu da, malı da kurtaramadı onu, kazandığı da. Ebu Leheb'in kendisi ateşe girecek, karısı da... Odun hamalı olarak boynunda hurma lifinden bir ip içinde diye Ebu Leheb'in gerçek kazancını ortaya koyuyor. Gördün mü dini yalanlayanı, işte şu öksüzü itip kakanı ve yoksulu doyurmaktan hoşlanmayanı şeklinde bir başka azılı müşrikin durumunu tasvir ediyor. Vay haline her çekiştirip duranın malı yığdı, yığıdı ve saydı. Malının kendisini ölümsüz kılacağını sandı. Hayır. O andolsun Hutame'ye sokulacaktır. Nereden bilirsin Hutame'nin ne olduğunu? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki gönüllere işler, üzerlerine kapatılıp kilitlenecek onların uzatılmış direkler arasında diye de müşriklerin içlerini açıyor teşhir ediyor ve sonlarını bildiriyordu alabildiğine ve açıkça tebliğ müşrikleri tüm çirkefliği ile ortaya koyma ve gizli gizli onlarla alay etme ve cehennemle korkutma çoklukta yarışmak sizi boyladı da boyladı kabirleri ziyaret edinceye kadar hayır bileceksiniz hayır hayır Bileceksiniz, hayır, eğer yakinen bilmiş olsaydınız, görüldünüz cehimi. sonra onu gözlerinizle göreceksiniz, sonra o gün her nimetten sorulacaksınız. Müşrikleri böyle teşhir ediyordu Resul-i Ekrem, önlerinde hiçbir zaman eğilmiyor, Söyleyeceği sözleri eğip bükmüyor ve mücadelesini tevhidin yayılmasına engel olan tağutlara karşı tüm açıklığıyla ve şiddetiyle sürdürüyordu. Hayır, doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz, yoksulu doyurmaktan hoşlanmıyorsunuz, mirası yiyor da yiyorsunuz, malı kat kat sevgiyle seviyorsunuz. Hayır. Yer çarpılıp parçalandığı zaman, Rabbinin emri ve melek saf saf geldiği zaman o gün cehennem getirilir. İnsan anlar ama anlamak kendisine yarar sağlamaz. Ah keşke şu hayatım için gönderseydim. Devlet mücadelesini her ne kadar doğrudan doğruya tagutlara yöneltir ve tagutları hedef alırken tagutlarda insanları inanmamaya çağırır. Toplum içinde şirkin elebaşları vardır. İnsanlar üzerinde rableşirler ve diğer insanların kendilerine ibadet etmeyi bırakıp her varlığın Rabbi olan tek bir Allah'a ibadet etmesine engel olmaya çalışır. İşte Resuller mücadelelerini bunlara karşı vermişlerdir. Bu aşırı isyankar ve imandan meneden zalimlerin silahları vardır, paraları vardır, adamları vardır, mal ve çocuk vermiştir Allah kendilerine. Tevhid gelinceye kadar kavimleri içinde büyük tanınırlar. Anladıkları yalnızca kuvvetin dimidir. Kendilerini herkesin üstünde görürler ve herkesten akıllı olduklarını sanırlar. Allah'ın elçileri... Resulü aldatmıyor. Onlardan önce Nuh kahvi vardı yeryüzünde. Allah onlara da nimetler vermiş ama şükretmeyi unuttukları zaman kendilerine Hazreti Nuh'u göndermişti. Ne var ki, bin seneye varan Tebliğ süresince çok az kişi inanmıştı Nuh'a ve Allah İnsanların hala konuştuğu bir tufanla yok etmişti kafirin. Artık bir efsane olarak anılır olmuştu.